rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Hasan bin Sabit radiyallahu anh Gözlerinin nesi var da acıyla sürmelenmişçesine yaş döken göz gibi uyumuyor. Aramızda duran yol gösterici için korkarak, Ey insanların en şereflisi, bizi bırakma dedim. başında toprak seni tutuyor, yazık. Keşke senden önce Medine mezarlığına gömülseydim. Babam, anam sana feda olsun. Pazartesi günü vefatına şahit olduğum o dost doğru peygambere. Vefatının ardından şaşa kaldım. Yazıklar olsun bana. Keşke doğmasaydım. Artık, Senden sonra Medine'de insanlar arasında oturabilir miyim? Keşke kara yılan zehrini sabahtan içseydim. Ya da Allah'ın emri üzerimize çabucak gelsin. Bugün de veya yarında mütemadiyen ve kıyametimiz kopsun da biz soyu kerim seciyesi tertemiz kişiyle karşılaşalım. Ey aminenin mübarek evladı! O seni uğurla, bereketle ve iffetle dünyaya getirdi. İnsanların hepsini bir ışık aydınlattı. Kim bu kutlu ışığa uyarsa doğruyu bulur. Ey Allah'ım! Bizi haset edenlerin gözünde yücelen cennette, Peygamberimizle birlikte bir araya topla. Bize Firdevs cennetini nasip et. Ey celal, gücelik ve şeref sahibi! andolsun olsun ki hayatım boyunca peygamberin ölümü için söylenen ağıttan başka ağladığım bir ağıt duymadım. Vah sizlere peygamberin dostları ve etrafındakiler! O bir mezarda kaybolduktan sonra vah sizlere! Şehir dostlarına dar geldi. Yüzleri sürme rengi gibi simsiyah kesildi. Onu biz dünyaya getirdik ve kabri de bizdedir. Ve şüphesiz nimetinin fazileti de aramızdadır. Allah onu bize ikram etti. Ve onunla dostlarını doğru yola götürdü her zaman. Allah, melekler ve iyiler, O kutlu Ahmedi. Rahmet ve bereketine bürüdü. Yesrib'in Hristiyan ve Yahudileri, o kabre girince sevinç içindeydiler. Bu mısralarla ifade etmişti Hasan bin Sabit, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı üzerine üzüntüsünü. Hazreti Peygamberi, ashabını ve İslam dinini müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için Peygamber şairi manasına gelen şairun nebi, keskin kılıç sahibi anlamına gelen Ebul Husam ve iyi savaşçı manasına gelen Ebul Mudarrib unvanlarıyla bilinen Hassan bin Sabit radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den 7 veya 8 yıl önce Medine'de dünyaya geldi. Hasan, Medine'nin yerleşik iki önemli Arap kabilesinden biri olan Hazreç'in Neccaroğulları koluna mensup olan Abdülmuttalib'in annesinin oğullarından olması sebebiyle Hasan bin Sabit'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle soy yakınlığı vardır. Hazreç'le Evs arasındaki kabile savaşlarında hasım Evs kabilesinin şairi Kays bin Hatim'in hicivlerine karşı şiirlerinde yaptığı nazirler Allah Resulü'nün Medine'ye hicret ederek iki Hasım kabileyi barıştırana kadar devam etmişti. Cahiliye döneminin önemli şairleri arasında yer alan Aşa, Nabiga ve Butaye gibi Hasan bin Sabit de yazdığı saraylarda meliklere söylediği şiirleriyle geçimini sağlamaktaydı Gassani sarayına yaptığı ziyaretlerin birinde türünün en güzel örneklerinden birisi olan Lamiye kasidesini hükümdar Amr bin Haris'in huzurunda okumuş ve hükümdar kasidesini çok beğenmişti Gassani saraylarında büyük itibar kazanan şaire Gassanilerin önemli yardımları olmuş hatta Müslümanlığı kabulünden sonra da bu yardımlar devam etmişti Hasan bin Sabit İslam'dan önceki dönemde bu kas panayırında düzenlenen şiir müsabakalarına da katılmıştı. Nabika'nın hakemliğinde yapılan bir yarışma esnasında kendisinin aşağı ve kadın şair olan Hanşa'dan sonra 3. olduğunun ilan edilmesi üzerine Nabika'ya "Senden de, babandan ve dedenden de daha iyi şairim." diyerek itiraz etmişti. Hassan'ın cahiliye devrindeki yaklaşık 60 yıllık ömrü, şarabı ve şarap meclislerini tasvir etmek, ihsanlarına nail olmak için Gassani ve Hire hükümdarlarını ziyaret edip onları övmek, Evis ve Hazreç arasındaki çarpışmalara katılıp kendi kabilesinin asalet, şeref ve kahramanlıklarını dile getirmekle geçmişti. 2. Akabebiyatının ardından 60 yaşlarında Hasan bin Sabit'in Müslüman olmasıyla Müslümanlar şöhreti Hicaz bölgesini aşıp diğer Arap topraklarına yayılmış olan güçlü bir şair kazanmışlardı. Hasan bin Sabit radıyallahu anh hayatının geri kalan kısmını Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında geçirmiş, en güzel şiirlerini onun için söylemiş, artık faaliyetlerinde Allah'ın Resulünü savunmakla ölmüştü. İleri yaşlarında Müslüman olmasına ve bir elinin hayat damarı kesildiği için işlevini yitirmesine rağmen Allah Resulü ile birlikte seferlere çıkmış ve savaşlara katılmıştı. İlk dönemlerden itibaren Allah Resulü ve Müslümanlar Abdullah bin Ziba'ra, Ebu Sufyan bin Haris, Amr bin As, Dirar bin Hattab, Ebu Uzza el-Cumahi, Hubeyre bin Ebu Vehb el-Kureyşi ve Ümeyye bin Ebu Salt gibi müşrik şairlerin hicivlerine maruz kalıyorlardı. Bu hicivlere aynı yöntemle karşılık vermenin gerekli olduğu kanaatine varan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan bu konuda kendisine yardım etmelerini istemişti. Bu isteye Hasan bin Sabit radıyallahu an, Kâb bin Malik ve Abdullah bin Revaha Allah onlardan razı olsun bu şairler mısralarıyla karşılık verse de Hasan bin Sabit'in Cahiliye devrinin kokuşmuş değer yargılarını ve soy saplantılarını dile getiren hicivleri son derece etkili oluyordu. Rivayete göre müşriklerin hicivli saldırılarına önce Hz. Ali radıyallahu anh'ın cevap vermesi düşünülmüş fakat Allah Resulü ona izin vermeyince bu işi Hasan bin Sabit üstlenmiş ve dilini işaret ederek "Yemin ederim ki Busra ile Sana arasında" ''Beni bunun kadar sevindirecek bir dil yoktur.'' şeklindeki sözüyle bu konuda ne kadar azimli ve iddialı olduğunu göstermişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ''Onları nasıl hicvedeceksin? Çünkü ben de onlar gibi kureşliyim sorusuna Hasan bin Sabit, ''Seni yağdan kıl çeker gibi kureş müşriklerinin arasından çekip çıkaracağım.'' cevabını vermişti. Böylece şiirleriyle İslamiyet'e büyük hizmetlerde bulunan Hasan bin Sabit radiyallahu an hakkında Allah Resulü Hasan'ın fıtrî kabiliyetini ve ilhamını Ruhul Kudüs teyit ediyor demiş. Ayrıca onun için Allah'ım Hasan'ı Ruhul Kudüs ile teyit et şeklinde dua etmişti. Hasan bin Sabit radıyallahu an Medine'li olduğu için Kureyş'in ensap ve eyyamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamakla birlikte bu konuda Hazreti Ebu Bekir'den aldığı bilgileri şiirinde etkili bir şekilde kullanmayı başarmıştı. Bu sayede müşrikleri hicveden şiirleri Resulullah'ın bu hicivler onlara karşı oktan daha etkili olacaktır şeklindeki iltifatına mazhar olmuştu. Kureyşlülerden başka Kâb bin Eşref ve Rebi bin Ebul Huyak gibi Yahudi şairlerine de karşılık vermişti. Hicretle birlikte kurulan İslam Devleti'nin ortaya koyduğu yeni dünya görüşü ve değerler sistemi, Hassan'ın önüne engin ufuklar açmış, ona şiirde yeni temalar işleme imkanı sağlamıştı. Bedir gazvesinin ardından Mekke'ye giderek bu savaşa katılan ve ölen müşrikler için söylediği şiirlerle eşlilerin intikam duygularını tahrik eden Yahudi şair Kab' bin Eşref ve onu evlerinde misafir edenler hakkında Hasan'ın söylediği şiirler o kadar etkili olmuştur ki artık Kab' bin Eşref'i evinde misafir etmeye hiç kimse cesaret edememişti. Hasan bin Sabit hicretin 9. yılında Müslümanların elindeki esirlerini kurtarmak ve saygınlıkta Müslümanlarla boy ölçüşmek için hatip ve şairleriyle birlikte yetmiş kalabalık bir heyetle Medine'ye gelen Temim oğullarına karşı söylediği şiirleriyle onların Müslüman olmalarına vesile olmuştu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'in şahsına ve sanatına çok değer verirdi. Hatta şiirlerini okuması için ona Mescid-i Nebevi'de bir minber tahsis etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında görme duyusunu kaybeden Hasan bin Sabit radıyallahu an Ayşe annemizle birlikte Hazreti Osman radıyallahu an'ın tarafını tutarak onun idaresinden memnun olmayanlara karşı cephe almıştı. Hazreti Osman radıyallahu an şehit edildiğinde yaşının ilerlemiş olmasına rağmen onun ardından çok sayıda merciye söylemişti. Hazreti Ali radıyallahu an keremallahu veče halife olunca ona biat etmeyen az sayıdaki ensarın arasında Hasan bin Sabit de yer alıyordu. Bir ara Medine'den ayrılıp Şam'a Muaviyenin yanına gittiyse de orada uzun süre kalmayıp Medine'ye dönmüştü. Hasan bin Sabit radıyallahu anhın cahiliye döneminde söylediği şiirler genellikle hiciv. Metiye, Fahriye, Gazel ve Nesip türündeydiler. İslami dönemde Hiciv, Metiye ve Mersiye'nin yanı sıra Müslümanların başarı ve kahramanlıklarıyla ayet ve hadislerden ilham alarak ortaya koyduğu hikümet ve darb-ı mesellerde şiirlerinde önemli yer tutuyordu. Şiirleri, İslamiyetin ve Kur'an'ın Arap edebiyatına tesirinin boyutlarını göstermesi bakımından